Bir bitki özünün mayalandırılmasıyla elde edilen bir içki. Böylece kahvaltısını etmiş oldu. Birkaç şölen dışında yaşamı boyunca kahvaltısı mısır ekmeği ile pulküden olmuştu. Kino hiç unutamadığı bir şöleni anımsadı. O gün öyle çok yemişti ki az daha ölecekti. Kahvaltısı bitince Juan'a da karnını doyurmak üzere ocağın yanına geldi. Bir kez konuştular. Konuşma yalnızca bir alışkanlıktı Kino'ya göre. Sözüne gerek vardı ki.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 Şimdi akrepten geriye kalan yalnızca yaş bir lekeydi. Dişlerini gıcırdatıyor, öfkeli gözleri kıvılcınlar saçıyordu. Ve kulaklarında düşmanın türküsü uğuldamaya başladı. Huana bebeği kollarının arasına aldı. Akrebin soktuğu bölge kızarmaya başlamıştı bile. Huana iğnenin girdiği yeri bularak dudaklarını dayadı ve emmeye başladı. Emip tükürüyor, sonra yeniden emiyordu.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 Küçük bir çocuk bacaklarının arasından sürünerek öne geçti ve Huanayla oğlunu izlemeye koyuldu. Akrep, bebeği akrep sokmuş. Bu sözler öndekilerden gelip en arkada durana bile ulaştı. Huana bir an durdu. Akrebin soktuğu delik genişlemiş, çevresi sürekli emilmekten aklaşmıştı. Ama onu çevreleyen kırmızı şişlik giderek yayılıyordu. Kasaba halkı akrebi çok iyi tanırdı.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 Koyotito, Hohana'nın ilk bebesi ve her şeyiydi. Kinon karısının caymayacağını anladı. Bu sırada aile türküsü de kulaklarında çınlamaya başlamıştı. Öyleyse biz doktora gideriz, dedi Hohana. Bir eliyle mavi atkısını başına çekti, sonra atkının bir ucunda hazırladığı yere oturttu Koyotito'yu.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 Hep birlikte tez ama sessiz adımlarla kasabanın merkezine yürüyorlardı. Önde Juana ve Kino, onların arkasında Juan Thomas ve hızlı yürüdüğü için göbeği titreyen Apollinia, daha arkadaysa komşular ve analarının yanı sıra koşan çocuklar. Arkadan vuran güneş ışınlarının etkisiyle kara gölgeleri tam önlerine düşüyordu. Öyle ki herkes kendi gölgesinin üzerinde yürüyordu. Bir süre sonra çalıdan yapılma evler bitti ve taştan yapılmış badanalı kasaba evleri görünmeye başladı. Bu evlerin duvarları sağlamdı. Bahçelerdeki fıskıyelerden çıkan su çevreyi serinletiyordu. Duvarlarda mor, kırmızı, ak çiçekli sarmaşıklar vardı. Kapeslerdeki kuşların ötüşleri, sıcak taşları serinleten suların şırıltısı ta sokaktan duyuluyordu. Topluluk göz kamaştırıcı çarşı yerinden sonra kilisenin önünden geçti.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 Ve birden kapıya korkunç bir yumruk indirdi Sonra da şaşkın şaşkın Parmak boğunlarındaki yarıklardan yere damlayan kana bakakaldı. İkinci bölüm Kasaba geniş bir koyda kurulmuştu Sarı badanalı eski evleri kumsalı kucaklıyordu sanki Nayarit'ten gelen mavi ve ak kanalar kıyıya çekilmişlerdi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 Ne yapacağı belirsiz bir hava, kimi şeyleri büyütüp, kimilerini karartarak, tüm körfezi kaplıyordu. İnsan gözüyle gördüğüne inanamıyordu. Çünkü görüntüler gerçek değildi. Karayla deniz, kimileğin birbirinden belirgin bir çizgiyle ayrılmışken, kimileğin de birbirine karışıyor, onları ayıran çizgi bir düş gibi yitiyordu. Körfezde yaşayan halk, bu nedenle olacak, Gözleriyle gördüğüne, açık seçik gerçeklere inanmaz, imgeleminde canlandırdığına inanırdı. Yörede tinsel değerler egemendi. Koyun karşı kıyısındaki mangrova adı verilen tropikal bitkilerin bir bölümü teleskopla bakılıyormuşçasına açık seçik görünürken, bir bölümü belirsiz, kara yeşil lekeler halindeydi. Uzakta kıyı şeridi sürekli titriyen bir ışıkta yitip gidiyordu. Bu titrek ışık su olmalıydı.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 Bu yöntem doktorun vereceği ilaçtan nedenle etkindi, belki daha da yararlıydı. Ne var ki yosun çok kolay ve parasız elde edildiğinden, iyileştireceğine inanmıyordu Huan'a. Koyotito'nun midesine sancı girmemişti. Belki de Huan'a tam zamanında emip almıştı ağa uyu. Ama ilk göz ağrısı için duyduğu korku ve kaygıyı bir türlü silip atamıyordu yüreğinden. Çocuğunun iyileşmesi için değildi tanrıya yakarışı. Artık bir inci bulmaktı dileği. Böylece doktora istediği parayı verip oğlunu iyileştirmesini sağlayacaktı. İnsanların düşünceleri, körfezdeki serap denli puslu diye düşündü Huan'a. Kumsaldaki kanoyu birlikte denize doğru ittiler. Baş tarafı suya değince Huan'a sandalı atladı. Kino kıştan itmeye devam etti. Sandal yüzmeye ve dalgaların etkisiyle sallanmaya başlayana dek yanı sıra suda yürüdü. Sonra o da atladı ve ikisi birden kısa küreklere asıldılar.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 Yıllarca önce İspanya Kralının Avrupa'nın en güçlü adamı olmasını sağlamış. Buradan elde ettiği parayla savaş giderlerini karşılar, ruhunun cennete gitmesi için görkemli kiliseler yaptırılmış. Fırfırlı kabarık eteklere benzeyen kül rengi istiridyeler medyelerin üzerine tırmanmış, bir parça yosun kapmış yapışkan kabuklu istiridyeler eteklere sarılmıştı. Onların üzerinde ise pavuryalar dolaşıyordu.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 Şimdi, inci türküsü kulaklarında acı acı çınlıyordu. Yavaşça kopardığı istiridyeyi ve sıkıca tutarak göğsüne bastırdı. Ayağını taşa bağlayıpten kurtarınca gövdesi su yüzeyine fırladı. Kara saçları güneş ışığında parıldıyordu. Kanonun yan tarafına ulaştı ve istiridyeyi dipte bir köşeye yerleştirdi. Kino sandala çıkarken Huan'a da dengeyi sağlamaya çalıştı. Kino coşkuluydu.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 Puana kocasına yaklaşarak elindekine bakmak istedi. Bu el, Kino'nun doktorun kapısına vurup kanattığı eldi. Yarılan etler deniz suyunun etkisiyle çirli beyaz bir renge dönmüştü. Puana içgüdüsüyle babasının battaniyesinin üzerinde uzanan Coyotito'ya yaklaştı. Yosunlardan hazırladığı lapayı kaldırıp omzuna baktı. "Kino!" diye haykırdı. Kino gözlerini inci'den ayırdı.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 Kendini Paris'te bir aşevinde düşlüyordu ve işte garsonlardan biri şarap şişesini açıyordu. Çok geçmeden haber kilisenin önündeki dilencilere de ulaştı. Sevindiler, güldüştüler. Çünkü yeryüzünde hiç kimse birden varsıllaşan bir yoksul denli eli açık olamazdı. Dilenciler buna inanmışlardı. Kino yeryüzünün en iri incisini bulmuştu. Balıkçıların çıkardığı incileri satın alan tüccarların kasabada küçük iş yerleri vardı.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 Bu duygu giderek öyle yoğunlaştı ki, kasabayı sardı, yaptığı basınçla patlayacak denli şişirdi. Kino ile Huana bütün bunlardan habersiz, çok mutlu ve coşkuluydular. Üstelik herkesin bu duygularını paylaştığını sanıyorlardı. Juan Thomas ve Apolonya gerçekten sevinçliydiler. Akşam üzeri güneş, Peninsula dağlarının ardındaki denize gömülmek üzere gitince, Kino, Huana'nın yanında bağdaş kurup oturdu.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 Küçük, kara çantasını bir elinden ötekine alarak fenerin aydınlatmasını sağladı. Kino'nun ırkının araç gerece nedenle güven duyduğunu çok iyi bildiğinden çantasını göstermeye çalışıyordu. Doktor, konuşmasını sürdürdü. Kimileğin bacaklardan birini kurutur, sırtı çökertir, kimileğin de körleğe neden olur. Oo, bilirim, ne kötüdür akrep sokması. Ama dostum, kaygılanma. Ben iyileştirebilirim.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 Havayı kokladı. Geceleyin duyulan olağan sesler dışında bir ses, söz gelimi bir ayak sesi var mı diye dinledi. Gözleri karanlıkta bir şey arar gibiydi. Kötülük türküsü kulaklarında zonkluyordu. Kino hem kızıyor hem de korkuyordu. Bütün duygularıyla geceyi yokladıktan sonra inciyi gömdüğü direk dibine gitti. Yine parmaklarıyla toprağı kazıp inciyi çıkardı. Yatağın altına başka bir yer delip yerleştirdi, üzerini de kapadı.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 Uyurken bile Kino'nun beyni rahat değildi. Düşünde Koyotito'yu gördü. Okuyordu. Kendi ırkından biri kitaplarda yazılı gerçeği okuyordu. Kino ona inanabilirdi. Koyotito'nun okuduğu kitap bir evdenli büyüktü. Harfler köpek kadar iriydi. Sözcükler dört nalak koşuyor, oynuyorlardı. Sonra sayfa birden karardı ve Kino kötülük türküsünü duydu. Uykusunda sıçradı.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 İnciyi sunuş biçiminin sonucunu etkileme açısından çok önemli olduğunu içgüdüsüyle sezmişti. Deri keseyi ağır ağır çıkardı, yumuşak ve kirli geyik derisini yine ağır ağır aldı içinden. Sonra birden koca inciyi kara kadife kaplı tepsiye yuvarladı, aynı anda da gözlerini alıcının gözüne dikti. Ancak o yüzdeki anlatım hiç mi hiç değişmedi. Kino, adamın sağ elinin işlevini artık yapamaz olduğunu göremedi kuşkusuz.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 Adamlar birbirleriyle hiç konuşmadılar, tartışmadılar. Ama sonuçta aynı yargıya vardılar. Üçü de incinin değersiz olduğunu söylediler. Ya öyle konuşmak üzere önceden anlaştılarsa? Eğer gerçek dediğin gibi ise, biz yaşamımız boyunca aldatılıyoruz demektir. Kino, 1500 beş yüz pesayı alsa iyi ederdi, dediler kimileri. Hiç de ağzım sanacak para değildi çünkü. O denli çok parayı Kino nerede görmüştü?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 İnciyi gömerken Puan'a Kino'yu izlemişti. Sonra Coyotito'yu temizlerken ve emzirirken de gözlerini kocasından ayırmamıştı. Şimdi de akşam yemeği için mısır ekmeğini hazırlıyordu. Puan Thomas içeri girdi ve Kino'nun yanına bağdaş kurup oturdu. Uzun süre konuşmadı. Sonunda Kino sordu. ''Başka ne yapabilirim?'' ''Hepsi birer dolandırıcı.'' Puan Thomas kardeşini onaylamasına başını salladı.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 İncim burada, anlıyorsun değil mi? Bir adam öldürdün. Kaçmalıyız buradan. Bizi arayacaklar, izleyecekler. Anlıyor musun? Gün ağarmadan buradan gitmiş olmalıyız. Bana saldırdılar, dedi Kino güçlükle. Kendimi korumak için vurdum. Dün anımsamıyor musun, diye sordu Huana. Kendini savunabilir misin sanıyorsun? Kasabadaki tüccarları unuttun mu?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 Kar gibi savrulmaya başladı. Akşam yaklaşırken Juan Tomás kardeşiyle uzun uzun konuştu. Nereye gideceksin? diye sordu. Kuzeye, dedi Kino. Kuzeyde kentler olduğunu duymuştum. Sakın kıyıyı izleme, dedi Juan Tomás. Kıyıyı araştırmak üzere harekete geçiyorlar. Kentteki tüccarlar peşini bırakmayacak. Seni her yerde arayacaklar. Incin hala yanında mı? Yanımda.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 İnci hala yanında tutacak mısın? ''Bu inci artık benim canım, ruhum, onurum'' dedi Kino. ''Onsuz her şeyimi yitiririm. Tanrı seni de korusun.'' Altıncı Bölüm Yel gidere kazıtmıştı. Kum, küçük taş ve çubuklar oraya buraya savruluyordu. Bu ana atkısına Kino battaniyesine sıkıca sarıldılar, burunlarını da iyice örtüp yola çıktılar.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 Kino bir tekerleğin bıraktığı izde yürüyor, Huana da peşinden gidiyordu. Sabahleyin kasabaya giden büyük bir araba yoldan geçince ayak izlerini silecekti. Gece boyunca aynı hızda yürüdüler. Bir ara Koyotito uyandı. Huana onu kucağına aldı. Uyuyana dek de kollarında taşıdı. Gece özgü kötülükler çevrelerinde dolaşmaya başlamıştı. Çakallar uluyor, çalıların arasından katıla katıla gülüyorlardı sanki.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 Sanki iç içeydi. Sıcak güneş toprağı iyice ısıtmıştı. Öyle ki Kino ile Huana çalıların gölgesine çekilmişlerdi. Boz renkli kırk uçları da gölgelerinde dolaşıyorlardı. Kino sıcaktan iyice gevşemişti. Gözlerini şapkasıyla örttü, sineklerden korunmak için de battaniyesini yüzüne çekti ve uyuyuverdi. Ama Huana uyuyamadı. Taş gibi sessizdi, durgundu. Kino'nun yumruğunu indirdiği ağzı hala şişti.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 Onlar yolu izleyip yukarı çıkınca biz aşağı sıvışır, düzlüğe ineriz. Yalnız olan sesini çıkarır diye korkuyorum. Dikkat et ağlamasın. Ağlamayacak, dedi Huana ve oğlunun yüzünü kendininkine yaklaştırdı ve gözlerinin içine baktı. Coyotito da ciddi ciddi ona baktı. Oğlumuz neler olduğunu anlıyor, dedi Huana. Şimdi Kino mağaranın girişinde uzanmış, çenesini çapraz yaptığı kollarına dayamıştı.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 ''Ancak böyle kurtulabiliriz. Yoksa sabah sabahleyin bulurlar bizi.'' ''Tanrı seni korusun.'' dedi Huana. Sesi titriyordu. Kino karısına daha da yaklaştı. İli gözlerini görebiliyordu. El yordamıyla oğlunu aradı ve başını okşadı. Sonra Huana'nın yanağına dokundu, genç kadın soluğunu tuttu. Mağaranın girişinde Huana Kino'nun ak giysilerini çıkardığını gördü. Kirli ve paramparça olmalarına karşın gecenin karanlığında dikkat çekebilirlerdi.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 Sırtında, battaniyenin altında uyuyan koyu titonun yüzünü annesinin omzuna yaslamıştı. Bu ana, oğlunun ılık soluğunu boynunda duyuyordu. Durmadan, Meryem anaya seslenişi ve Hristiyan olmadan önce okuduğu duaları yeniliyor, hem tanrıya hem de tanrılara bu insan biçiminde ama insan olmayan kara yaratıklara karşı kendilerini korumaları için yakarıyordu. Bu ana dışarı baktığında gece daha az karanlıktı.